Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Mahremiyetinizi savunun. Bir yabancı sizin içinizde mi geziniyor? Gerçekten yalnız mısınız? Hiç tanımadığınız birisi bütün yaptıklarınızı biliyor mu? Asla tanımak ya da evinize davet etmek istemeyeceğiniz birisi. Endişelerinize son En yakın bir sağduyu organizasyonuyla bağlantıya geçin. Sağduyu, sağduyu organizasyonları. organizasyonları. Ayrıntılı bilgi için... www.ubekproject.blogspot.com Yeraltı Hafızadan herkese iyi akşamlar ben Tuba Dinçmen... Ben Canset Karavin, ben endişelerime son vermek için en yakın Sağduyu organizasyonunu aradım ve Rafet geldi bunun üzerine. Şimdi sizin de de son vermek için Rafet Aslan'a bir merhaba diyoruz. Merhaba. Nasılsın Rafet? İyi misin? Ee, i̇yidir. Sağ ol Canset. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ne yapmamız lazım şimdi? Yani ben aradım seni burada buldum. Nasıl son vereceğiz endişemize? Yani özel hayatınıza bir taciz bir tecavüz olduğunu düşünüyorsanız birileri sizin kontrolünüz dışında hayatınızı kontrol etmeye başlıyorsa yapılabilecek akla gelen tek şey ubik'tir. Hı hı. Ee, Ubik projekte bu tip ihtiyaçlara cevap vermek için hazırlanmış bir <gülüyor> organizasyondur. birinci elden Ubik projektten Rafet Aslan yanımızda şimdi ve e, nedir bu Ubik diye sorayım sana o zaman. İnsanlar yani insanlar hiç olmazsa öğrensinler bunu ki en yakın sağduyu organizasyonuna arayabilme şansları olsun. Belki farkında değiller böyle bir durumun söz konusu olduğunun. Ee, şöyle özetlemek gerekirse, e, işin tabii ironisi bir tarafa, e, hı hı. Ubik e, 1969 yılında yazılmış bir e, bilim kurgu romanı. E, ünlü Amerikalı bilim kurgu romancısı, e, yazarı daha doğrusu, Philip K. Dick'in e, yazdığı bir roman. Hı hı. Philip K. Dick e, dinleyicilerimiz edebiyatta daha şır olanlar Türkçe'de 6.45 ve Metis ağırlıklı Metis yani. olarak e, çevrilmiş. Onun üzerinde kitabı olduğundan bahsedebiliriz. E, sinema sever arkadaşlar da işte Blade Runner, Total Recall e, gibi e, sinemaya uyarlanmış, oldukça ses getirmiş e, filmler üzerinden Filip Kadi'nin dünyasıyla şır neşir olabilir. E, Ubik romanı bu da benim e, nereden belki iletişim kurduğum... Evet, mesela çünkü 69 yılında yazılmış bir roman ve şey e, zannediyorum Türkçe'ye çevrilmesi de bayağı bir zaman almış <gülüyor> bir kitap ve e, öyle tahmin ediyorum e, şu anda baskısının bulunması da oldukça güç. E, evet baskısı yok... E... 69'da kitap basılmış ama Türkiye'de zaten bilim kurgunun işte dolaşıma girmesi, hı hı. alımlanması hep problemliydi. Hala da öyle Hala. yani 90'larda biraz bilim kurgu anlamında bir canlanma oldu işte Metis'in 645'in İthaki'nin dizileri vesaire ama... Onlar da inişe geçtiler bu hı fantezi patlamasıyla birlikte evet. kılıçlar ve büyüler. Bir tek 6.45 ve birkaç küçük yayın evi şu an hala ısrarla bilim kurgu basmaya devam ediyor. Yine 6.45 ile 92 yılında şey pardon 2002 yılında ubi Türkçe'yi kazandırmıştı. Bin adet tek bir baskıydı hı ve hı. ...zaman içerisinde tükendirici... ...şu anda sahaflardan bile... <gülüyor> e, ...bulmak imkansız... ...hale gelmiş bir kitap. Ee, Senin biz... Ubik'le olan bu bağlantın nedir? E, ben kitabı ilk çıktığı gün... E, ...yani Hı -hı. ilk ya da... ...ulaşır ulaşmaz hemen alıp... ...okudum. O gece okudum. Hı -hı. E, okuduğundan sonra... da ...böyle bir tokat yemiş gibi oldum. Hı -hı. Sonra bir daha bir daha... E, ...yaklaşık işte... 10 sene içerisinde bir on kere falan okudum kitabı çünkü ubikle bizim yaşadığımız hayat arasında çok farklı ve şaşırtan bağlantılar kurmak mümkün işte medyaydı reklam sektörüydü politikaydı ve bunların günlük hayatımızı manipüle etmesi üzerinden ubik yaşanılan bir realiteye dönüşüyordu bu anlamda ubi'nin alt metnindeki bu politik sorgulama ve esasında bunun da altında olan daha metafizik insanın varoluşuna dair ne olduğuna dair, nereden gidip nereye gittiğine dair sorgulama beni çok etkilemişti. Hatta o dönem kitabın çıkışıyla aynı zamana gelen bizim de Albemut Kurgu Mecmua'nın çıkışında <gülüyor> tanıttığımız birkaç kitaptan biriydi. Zaman içerisinde ben 2002'den sonra işte okumalara devam ettim. Bir ara Kadıköy sokaklarında e, Ubi'yi duvarlara taşıyan <gülüyor> girişimler hı hı. olmuştu. En Ki kapalı şekilde. Kendi kendinde. <gülüyor> e, e, İstersen şeyle, kitapla ilgili bir e, yani katil kim e, bilgisi verelim diyebilirim. Dinleyenlere zannediyorum Ben kitabı okuma fırsatı edinemedim Ama senin söylediklerinden bildiğim kadarıyla 92 yılında geçiyor tabii 69 yılında yazılmış <gülüyor> bir kitap Tarih olarak 92'de geçiyor Birçok konuda tutturmasına rağmen Birçok konuda da tabi ıskalamalar var Bilim kurguda genel olarak yaşanan bir durum bu hani Geleceğe ilişkin yazılarda Metinlerde Ama e, temel olarak e, bildiğim kadarıyla e, Ubik e, Şirketler arası bir Çekişmeyi, savaşı anlatan bir kitap ama tabii söylediğin gibi birçok metafor var içerikte ve bugünkü kapitalist yaşam rutinini eleştiren bir kitap özünde değil mi? Hı hı, yani kitabın içindeki birçok metin, alt metin arasında bu baskın olanlardan biri. Hı hı. Bilgi casusluğunun ulaştığı en üst boyutta e, karşılıklı şirket savaşları işte telepatlara ve telepatları Hı -hı. durduran durduruculara e, yöneliyor e, ve bu e, şirket savaşları ya da bilgi üzerine dönen büyük e, küresel oyunlara baktığımızda Philip K. Dick'in e, doğru yere atışı yaptığını tutturduğunu Hı -hı. görebiliyoruz e, ama daha telepatlar varsa bile. Ee, biz biz bunu bilmiyoruz. <gülüyor> ee, belki bunu MIT'deki bilim adamları ya da işte başka yerlerde başka büyük adamlar biliyordur ama biz daha bunun farkında değiliz. Ee, onun dışarı, dışında romanın diğer bir yine politik okuması yaşadığımız sürekli gündeliğimizi kaplayan tüketim toplumu gerçekliğine Hı -hı. dair güçlü bir vurgu var. Evet. Yani yeniden üretilen, tüketilen, yeniden üretilen nesneler döngüsü zaten kitabın içine tamamen yedirilmiş durumda. Ee, bunu da her bölümün başındaki e, UBİK reklamları e, Hı -hı. destekliyor. Bizim esasında senin de programın başında andığın ve dinlediğimiz Sağduyu Organizasyonları reklamını da biz UBİK'teki Burada reklamlardan nesneler. yola çıkarak e, yaptık. E, çünkü Romano sağ Sağduyu Organizasyonları... ...karşı telepat şirketlerinin yaptığı e, bilgi casusluğunu engellemek için kurulan organizasyonlar. Peki e, bildiğim kadarıyla yine e, proje diye bahsettiğimiz şimdi bu Ubik projesinde... Hı hı. ...siz e, bir sergi falan yapacaksınız ama e, daha evet. evvel yaptığınız sergilerden yahut da projelerden de bildiğim üzere... E, tek bir noktaya hedefleyerek ve bir sergi yapmak amacıyla falan yapmıyorsunuz bunları ya da Yok. yönteminiz oldukça farklı böyle şeyler yaparken bende bir zaman zarfından beri devam eden bir proje bu. Aynen. Ve katılımcıların hepsi e, romanı okudular çok katmanlı bir roman ve çeşitli konularda kendilerine çeşitli konular seçtiler ve bunun Hı -hı. üzerine çalışmalarda bulunacaklar değil mi? Ne kadar zamandır e, Ubik üstüne çalışmaya devam ediyorsunuz grup halinde? E, yani e, Ubik Pekin kafamda proje olarak oturup kolektifdeki arkadaşlara önermem yaz başlarıydı. Hı hı. Ağustos ayı itibariyle proje üzerine yoğunlaşabilecek bu konsepti üretebileceğini düşündüğümüz sanatçı arkadaşlara ulaşıp onları davet ettik. Ve Ağustos ayı sonu itibariyle bir ubik çalışma grubu oluştu. Hı hı. Şu ana kadar da beş toplantı yaptı. Bu 5 toplantının işleyişi e, işte 4 Ocak e, 2012 tarihinde sergi ayağı başlayacak hmm. ve 28 Ocak e, 2012 tarihinde bitecek. Hmm. Ama e, bizim Ağustos'ta başladığımız süreç kitabın e, önce bulunması çünkü ortada <gülüyor> yok. E, ben ve bir iki arkadaşta vardı bunları çoğalttık. E, daha sonra okuma... Ve okuduğumuzu tartışma süreçleri e, şeklinde ilerledi. E, çalışma grubunda yer alan arkadaşların e, bir kısmı zaten direkt sergiye katılıp iş üretecek sanatçılar. Hı hı. E, diğer arkadaşlar da işte metinle, e, ses çalışmalarıyla ya da e, serginin farklı kurulumuyla ilgili ayakta e, yer alacak gönüllü çalışan arkadaşlar... E, Biraz şey kolej basketbol takımı ruhuyla esasında hı hı. her şeyin kolektif tartışarak sohbet ederek geliştiği genelde o yüzden biraz rakılı masalar falan da olabiliyor. Yani o bir... <gülüyor> Ama şey yani bir fikir var ortada fakat aslında ne olacağını sen fikri ortaya attığında da bilmiyorsun sonuç. Bu kolektif tartışmalar, Hı -hı. okumalar ve işte toplantılar esnasında ortaya çıkmaya başlıyor. Şekilleniyor böylelikle. A aynen yani şu an projeyi e, yine Yıkım'ın 2011'de olduğu gibi Alper İnce ile birlikte koordine ediyoruz ama e, bizim burada komiser bir varfımız şey. hiçbir zaman olmadığı gibi bu projede de yok yani. Şu anda bile e, şekilleniyor hala hazırda. E, aynen e, yaşayan bir organizma. Hı -hı. Zaten e, işte Ocak'ta Sergi açılacağı üzerine kurulmadığı için organizasyon hı hı. E, Ağustos'tan beri nefes alan, canlanan, e, birbiriyle e, etkileşime giren, bu etkileşim sonucunda da projeler çıkaran bir hı. dinamikten bahsedebiliriz. E, çünkü bazı sanatçı arkadaşlar ilk defa tanıştılar bu vesileyle yan yana gelmeyle. E, Herkes fikirler attı, bir arkadaşın ortaya attığı fikir diğer arkadaşı etkiledi. Onun tetiklemesiyle belki kolektif bir iş çıkacak birkaç kişi yaygına gelip şu an bu sürecin keyifli tarafını yaşıyoruz. Hı hı. Dediğim gibi 4 Ocak'ta Çukur Cuma'da Hayaka Artı Galeri'de açacağımız sergi hı hı. Ağustos'tan beri yürüttüğümüz çalışmanın bir üst boyutu olarak kabul edilmeli. Evet. Seni biliyoruz. Alper'den bahsettim. Başka kimler var şu anda aktif olarak projede rol alın? E, projede... Katılımda e, bulunan hı -hı. diyelim daha doğrusu. Sanatçı olarak e, e, kimler var? E, Gamze Özer var. E, Merve Şendil var. Hı -hı. E, Cins var. E, Can Yeşiloğlu Onston var. E, Antipop var. E, İzmir'den sırf İstanbul'da oluşan bir kadro olmadığı için ...tartışma sürecine... ...online katılan Hı -hı. Nezaket Tekin var... ...Defter Kazıyıcılar... kooperatifi var... ...ve Bob Arç var... Hı -hı. ...daha evvel... ...program öncesinde konuşmalarımızda da... ...şeyden bahsetmiştin... ...galiba 69-70'li yılların başında... ...roman karakterlerini... ...çizmiş olan... ...bir Hı -hı. Alman sanatçıdan ...almanyadan bir bayan sanatçının da katılımı olacak... ...o çok enteresan aslında... ...çünkü söylediğinden anımsadığım kadarıyla şu anda e, tabii yaşı bize göre bir hayli ilerlemiş ama onlar da tabii 69 yılında romanı okuma imkanına sahip oldukları için o anda o evet. da mı? Çizimleriyle mi katılacak sadece? Evet, evet. Çizimleriyle katılacak. Yani romanı okuyup bizim etkilendiğimiz şekilde öyle duyu üstü bir etkilenme sürecine girip 70'leri yılların başında Romanın karakterini listre eden bir insanın bizim yaptığımız projeyi duyunca heyecanlanması bizim de çok hoşumuza gitti. Evet. Bazı çalışmalarla bizim aramızda olacak. Bu da zaten Ubi'nin ruhuna uygun bir şey. Yani yerel bir çalışma yapmıyoruz. Hı. Nasıl İstanbul dışından, İzmir'den bir... Sanatçı katıldıysa Almanya'dan evet, yani. bir Alman sanatçı da katılabilir. Ee, Ubik zaten e, görsel dünyası çok zengin bir roman. O anlamda e, ilistre edilmeye, e, ses çalışmasına, video çalışmasına çok yatkın. E, çok yatkın. Zaten e, bu ünlü yönetmenlerden Michel Gondry... Hı hı. Ee, şu an Ubik e, senaryosu üzerinde çalışıp ee, 2013 başında da e, ciddi bir Hollywood projesi olarak umarız hı hı. ruhuna uygun sadık bir proje olarak izlemek istiyorum. İzleye, i̇zleyebileceğiz belki de şey e, şimdi Ubik ile beraber yalnız e, enstelasyonlar ya da işte grafiti çalışmaları yahut kolajlar gibi birçok birbirinden farklı alanlar var ve siz bir yandan da ses çalışmalarından da az önce cümlenin içinde kullandın ya biz de dinlemiştik program evvelinde yaptığınız bir şeyi zannediyorum yanılmıyorsam kargada ilk defa çalınmıştı, duyurulmuştu o aldığınız kayda kayıttan biraz bahsetmek istiyorum o ilginç bir kayıt çünkü dinlediğim kadarıyla biraz hikayesinden bahseder misin kaydın? Ee, yani dediğim gibi UBİK e, kavram olarak içerisinde barındırdığı unsurlar olarak sese aktarılmaya Hı -hı. çok uygun e, bir projeydi. Ben de e, DDR grubunun e, gitaristi ve vokalisti Can Batukan'a bu e, hissiyatımı paylaştım. Can da bilimkurgu ile ve Filip Kadik ile çok haşır neşir olmuş e, bir arkadaş. Hatta daha önce de benzer ruhta bir projeyi. Godarın Al bir filmi üzerinden hı -hı. Alfa 60'de bir proje üretmişti Can. Hı -hı. E, bu bilgi de bende saklı olduğu için doğru adresin Can Batukan olduğunu düşünmüştüm. E, ve Can'a e, elimde küçük bir melodi e, ve Filip Kadik'in e, 8000 sayfalık çıldırdığı döneme ait Exegesis, Tefsir diye geçen notlarından bir bölümle e, Ubi'nin kapanış bölümünden e, bir spotla gittim. Hı hı. Bunları Can'a aktardım. Can beni dinledi. Daha sonra da hemen Orkun'un başına geçti. Hı hı. Benim melodiyi sese çevirdi. Müziğe çevirdi. Ardından davul ritimleri yazdı. Hatta beni de zorladı <gülüyor> o içine girmeyi. Daha sonra da üstüne gitarını konuşturup ee, benim için e, tabii şey değilim ben yani vokal falan e, öyle bir e, şarkıcı İlhan şeyim yok ama ki, bir sanatçı yani. olarak <gülüyor> e, mütevazi bir performans anlamında kendi e, yorumumu görüyorum ama e, Can'ın hazırladığı e, şarkı genel olarak bir müzikal altyapı olarak çok zengin <gülüyor> e, ve Filip Kadik'in Ubi'nin dünyasına gayet de e, uygun olan bir e, müzikal altyapı oldu. Ortaya bir şarkı çıktı. E, 18 Ekim'de kargada bir ubik ısınma partisi yaptık. E, orada bu şarkıyı ilk defa hem DJ kabininden çaldık hem hı hı. de e, daha sonra müzikin üzerinde ben küçük bir e, okuma performansı şeklinde icra ettim. Bu, bu, bu uh, bahsettiğim parti bu uh, Karaköy Vapuru'nda spreyin uh, <gülüyor> görüldüğü parti olabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Olma şansı <gülüyor> yüksek yani. <gülüyor> ee, bu parti için özel bir ubik sprey hazırlandık. Hı -hı. Ee, bir buçuk metrelik. Ee, ve onu taksitlere almadığı için mecburen şey Karaköy, Karaköy Vapuru Vapuru'yla Kadıköy'e intikal etti. <gülüyor> <gülüyor> Bazı meraklı bakışlar açısından. Boğazı geçti yani. Ama, e, aynen boğazı geçti ama beyazdı o zaman. Hı -hı. Ama e, bir buçuk metrelik bir sprey boya dikkat çekiyordu. Yani. E, dokuz buçukta başlıyordu kargadaki e, DJ performans ubik etkinliği. Ee, biz de saat işte 6 gibi orada ubik spreyi e, 5-6 kişi kolektif bir e, hazırlama boyama sürecimiz oldu. Hı hı. İşte e, 9.30'la birlikte programla birlikte biz de onu aşağı indirdik. E, karganın giriş kapısının hemen içerisinde e, giren herkes önce ubik sprey ile karşılaştılar. <gülüyor> İstersen şimdi bir kaydı dinleyelim hep beraber <gülüyor> daha sonra devam edelim ee, O zaman şeydi kayda verdiğimiz bir isim de var. Ubik <gülüyor> ya da Hasar Tespiti, <gülüyor> Can Batukan'ı Arslan ya da kısaca Ubik Çalışma Grubu'ndan. da hissini anlatıyor. Eğer kendimizi kandırıyorsak neden? Eğer başka biri bir şey bizi kandırıyorsa neden? Ve aynı zamanda kim? Uyan, Brahmi, rüya geriliyor ve şimdi uyanıyor veya uyanıklık uykuya alıyor. He ben uyanmakta olduğumu düşünüyorum. Budan filozofların evren olayıymışsa uyanır ve görür. Hücreler bir büyük beyin oluşturur. Bir kovandaki arılar şimdi farkındalığa yükseliyor. Neyin kendisini mi? Cevaplar yok sadece gizemler var. Sırlar değil sırlar, kutsal sırlar. Bize açıklanmayan kim, kim tarafından? Uyandığımda değişim gerçekti. Bir süreç, kosmocinesis, ileri, omega. Evrenden önce ben vardım, güneşleri ben yarattım Yaşamları ve yaşanacak yerleri ben yarattım Onları ben buraya getirdim ve yerleştirdim Benim istediğim gibi davranırlar, ben ne dersem onu yaparlar Ben Ubik, benim sözüm ve adım asla söylenmez Kimse bilmez benim adımı Bana Ubik diyorlar ama benim adım bu değil Ben her zaman var olacağım dans oubli dans Afet çok güzel bir parçaydı. E, teşekkür ederiz bu arada paylaştığınız için bizimle de. E, beni merak ettiğim şey şu, e, Yıkım 2011'de SET'ti. Sürealist Eylem Türkiye'de şimdi periferi diye bir şeyle karşılaştık filan. Bunun sebebi nedir? Bir de e, bildiğim kadarıyla e, Yıkım 2011 o zaman da senin dile getirdiğin, daha evvel programa katıldığında dile getirdiğin gibi bir... Ee, süreç diyeceğim ama tam olarak karşılığını da veremiyorum ee, Devam edecek yani yaşamaya nefes almaya devam eden soluk alıp vermeye devam eden bir projeydi Fakat şimdi ubik girdi araya gibi gözüküyor <gülüyor> tamam birbirini besleyen süreçler e, bunu kavrayabiliyoruz ama e, Nereye doğru evrilecek yıkım 2011 bitmedi ve hala yaşıyor ve o ne olacak neye dönüşecek ee, güzel bir soru oldu. Ee, öncelikle şeyden e, bahsedeyim. Ee, SET ya da Sürralis Eylem Grubu'na bir şey olmadı. Duruyor esasında. Hı hı. Ee, sadece biz yıkımı 2011 süreciyle biraz fazla SET'i istemeden de olsa öne çıkarmış gibi olduk. Ee, çünkü SET bireysel üretime yoğunlaşan, bireysel üretimi e, kollektifleştiren... E, Kolektif üretimi de eyleme dökmeye çalışan, hı hı. E, çok dışarı açık olmayan e, gerektiğinde sokağa ya da güncel sanat olduğu gibi güncel politikaya da müdahale edecek e, esneklikte dar bir oluşumdu. Hı hı. E, ama e, yıkımı 2011 süreciyle birlikte e, çıkan ses çok fazlaydı set için. Evet, o set için e, seti biraz kaynağına, kökenine döndürme. Ee, tartışmaları zaten yıkım varken başlamış bir tartışmaydı süreci içerisinde. Biz buna ricat adını koyduk. Set hı hı. ricat yapıp yuvasına döndü. Ee, bu anlamda e, bizim kampanya diye adlandırdığımız iki, 2011 örneğindeki gibi e, kapsamlı, oylumlu projeleri için ve üst toparlayıcı başlık ihtiyacından esasında periferi doğdu. Hı hı. Ee, yani periferi açık sanat uzayı olarak şu an e, gezici otonom bir mahiyette yarın belki bir atölyeye dönüşebilir ya da farklı bir boyut olabilir. Hı hı. Ee, ama e, bu tip açık süreçlerin e, yönetilmesinde organize edilmesinde e, etkin rol oynayacak organizasyon olarak bakmak doğru olur periferiye. Hı hı. Peki bu süreç içinde niye e, ubik ve yıkım ne oldu? Nereye doğru gidiyor şimdi? Hı hı. Onun e, yaşam serüveni nereye doğru götürecek, sürükleyecek? Yani bizi? yıkımla ilgili yine senin programda konuştuğumuz hı hı. gibi e, e, hedeflediğinden, uğraşılan, e, eğlenen, e, emek verilen şey bir ciddi karşı kültür cephesi oluşturulması. Hı hı. Bu anlamda e, Yıkım 2011'in hedeflediğine ise şu an o süreç devam ediyor. Ee, Ubik bu sürecin minör küçük bir parçası olabilir ama önümüzdeki e, koyduğumuz projeler, hedeflerle birlikte e, bu süreç genişleyecek. E, sorun şu yani bütün disiplinler arasılık söylemlerine rağmen eee işte müzisyenle güncel sanatçı, sinemacıyla şairin yan yana gelemediği, gelse hmm. problemin yaşandığı bir yerde işte egolar, kimlikler kartvizitlerin uçuştuğu bir yerde bizim karşıt kültür cephesi diye özetlediğimiz şey kişilerin ruhani, tinsel tepkilerinden yola çıkan bir kolektivite oluşması ve bu Güncel olduğu anlamda politiktir. Politik olduğu anlamda da alternatif bir yaşamın, o yaşam ütopyasının, rüyasının bugün hayata geçebileceği bir otonomik alandır. Hı hı. Bu anlamda çabamız, derdimiz devam ediyor. Ee, Ubik niye girdi? Ee, Yıkım 2011 gibi büyük bir proje. Üzerine bir uzun yaz tatili girdi. Evet, çok ee, ardından şimdi. bizim zaten planladığımız e, diğer ikinci eylem hattı. Mayıs 2012'deki gerçeklik terörü diye şu an andığımız hmm. e, proje olacaktı. E, yıkımla gerçeklik terörü arasında geçici sağlayacak minör bir proje olarak biz UBİK'e bakıyoruz. Çünkü sahte, sahte gerçekliklerin hayatımızı işgal etmesi işte bir sürü bilgiye yönelik manipülasyona maruz kalmamız tüketim olgusu ve buna bağlı entropi e, yıkımla Gerçeklik terörü arasında sağlam bir köprü oluşturuyordu. Evet daha iyi bir köprü de düşünülemez belki de. Bu bir hakikaten bu projeyi oldukça iyi şekilde besleyecek ve projenin 2010-12 ayağındaki ikinci soluğunu belki de en iyi şekilde yönlendirebilecek ve bir çalışma yaratabilecek bir fikir. Evet doğru yani o bakımdan birbirini besleyen şeyler aslında bunlar. Bir de şey Söyleyeyim buradan Yine senden aldığım haber üzerine Hı -hı. Hani bahsettik ya Kitabın bulunması oldukça ha, tabii, güç tabii, Bunu mutlaka söylememiz e, lazım Kitabın yeni baskısı yapılacak e, 6.45 şeyin evet. yine e, Ubik projesiyle de e, Paslaşma halinde e, Hazırladıkları edisyonu Hı -hı. E, Aralık e, 2011 tarihinde e, Yayına sürecekler Ve böylece ee, UBİK e, stoklarının bitmesi UBİK e, bulunaması sorunsalı <gülüyor> tükenecek. Çünkü kalktı. bana çok mail gelmeye başladı. Yani ben UBİK arıyorum bulamıyorum. Ee, 6.45 şeyin e, <gülüyor> gerekli bir hamleyle hı hı. E, Aralık 2011'de UBİK'in yeni edilse ...Türk Okulu'na kazandırmış olacak. Zaten e, sergi ayağı da e, bu projenin, bu sürecin... Hemen ardından, hemen ardından aralıkta e, kitap okuyucuyla buluştuktan sonra da... E, ...Ocakbaşı ile birlikte Ubin sergi evet, ayağı... 6.45'in bu hareketi de aslında hem sizin projenizi... ...hem de e, bir, bir şekilde bütün bu süreci besleyen bir başka aynen, aynen. davranış... Aynen, e, sadece telepatiyle romantik gibi iletişimimiz gitmiyor <gülüyor> yüz yüze konuşarak tabii ki paslaşarak e, ilerleyen bir süreç tabii ki Peki Rafet, çok teşekkür ederim e, katıldığım için. E, bütün endişelerimizin e, sona ermesine e, yardımcı olduğun için. <gülüyor> e, umuyorum daha sonra daha da e, o, hoş e, projelerle ve programa katılarak endişelerimizi tamamen ortadan kaldıracaksın. <gülüyor> e, umarım e, şey diyeyim, yine de e, hayatına çok fazla dış müdahale, Edildiğini düşünen insanlar sağduyu organizasyonlarına ulaşmak için ubikproject.blogspot.com'dan bize ulaşsınlar. Sana ve bizi dinleyen herkese de zaman ayırdıkları için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Yeraltı hafıza.